Alhamdulillah. allazi hadana ma Allah ma salami illa ala Muhammed, Allahum salli ala. ala tabib Muhammed, Allahum salli ala. ala Muhammed, Allahum salli ala. Evet Muhterem kardeşlerimiz Allahu Tebarek ve Teala Bizlere el Sünnet ve Cemaat İntikadı Üzere Kurulan meclislere Katılma imkanını nasip ettiği için Ona sonsuz hamdü Senalar olsun Bugün insanlar Ne tür Toplantılara katılıyorlar Ne gibi meclislerde buluşuyorlar ne yalan dolan haberler konuşuyorlar ve her gün biraz daha ahirete yaklaşırken her nefeste, her alıp verdiğimiz nefeste biraz daha ölüme yaklaşırken İslamiyet'ten habersiz yaşıyorlar. Bizler her an ölüme mahkum, her an ölebilecek insanlarız. Evliya Allah'tan biri Adam birine soruyor. Sen diyor ne kadar yaşayacağını tahmin edersin? Diyor ki ben sabaha çıktığım zaman akşama kadar <gülüyor> yaşayacağımı ümit etmem. Akşama çıktığım zaman da sabaha çıkacağımı ümit etmem. Hadis-i şerifi söylüyor: İde anzar, ida asbahte fe la tentazir Sabahladığında akşamı bekleme. Ve dayamşaytı felâtin sabah akşamın ardından sabaha bekleme sabahın ardından akşamı bekleme. O diyor ginnakele tavilülemel sen yine çok uzun kuruntulu adam mısın? Sabahtan akşama çok zaman var. Ya sen diyor, ben diyor bir nefes verdiğim zaman onu almadan ölebileceğimi veyahut aldığım zaman vermeden ölebileceğimi düşünür. Malik İbni Dinar Hazretleri, biri, bir hocanın arkasında namaz kılacağı vakit, imama soruyor, sen diyor, ne, ne zaman öleceğini tahmin ediyorsun? Ben diyor, bir haftaya kadar mesela, bir hafta içinde ölebilir mi? Bir hafta içinde her insan neler olur belli olmaz mesela, Oho! Diyor. Senin gibi adamın arkasında kılınmaz diyor. Niçin? Tuğlu emel sahibisin. Kılınmaz derken, fıkha göre, fetvaya göre e, namaz caiz değil demek istemiyor senin gibi adam takva bir adam değil demek istiyor şimdi bizim halimize bir bakarsanız biz daha neler yapacağız neler edeceğiz çocuklarımızı evlendireceğiz torunlarımıza yer yapacağız ne kuruntular ne emeller ne şeylerle meşgulüz emelimiz kapının ucunda ecelimiz burnumuzun ucunda Allah emellerimizi kısaltmayı nasip eylesin uzun emellerden bizi muhafaza eylesin her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlananlardan eylesin ve bu meclislerin hakkını verenlerden eylesin. Şimdi bu geceki dersimiz de inşallah Hazreti Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden yakın zaman içerisinde çıkabileceğini ifade eden emarelerden alametlerden bahsedeceğiz geçen derste yetiştiremedik İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruhazetleri mektubatında beyan ettiği üzere tabi ki ikinci binin müceddidi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bir bin sene geçti şimdi ikinci bin senenin 427 senesi geçiyor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 Efendim, bu sağlam hadis-i şeriflerde beyan edilmiş. İsa Aleyhisselam gökten inecek. Adam diyor ki atmosferde oksijen yok, nasıl yaşıyormuş da oradan inecek? Adam kafayı yemiş. İlahiyatta profesör olmuş ama İslam'dan haberi yok. Allah'ın gücünü bilmiyor. Ondan sonra, deccal çıkacak. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en büyük fitne o. Dünya kuruldu kuralı daha deccal gibi bir fitne çıkmamış. Yecüc mecüc zuhur edecek. Öyle kavimler toplar. Önümüzdeki dersleri takip edenler bunların hepsi hakkında detaylı malumata inşallah sahip olacak. Dehabbetül çıkacak. Efendim, duhan kaplayacak. Öyle bir duman, öyle bir sis kaplayacak. Gökte belirecek bütün insanlara acıklı bir azabı tattıracak. Rabbenek şifa annel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 Alametler. Bunların hiçbirinde acaba yok. Olur mu olmaz mı yok. Tevile kaçmak da yok. Tevile kaçmak nece Deccal televizyonmuş. Yok öyle bir şey. Televizyonu, deccallığı kötü işleri var. Ama Rasulullah haber verdiği çıkacak deccal bir adam. Sen bunu televizyonda tevil edip de deccalı ne yapamazsın? Saptıramazsın.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 Mehdeviye diye bir fırka var Hindistan'da. Mehdeviye yani Mehdi'nin adamları adını takmışlar. Mehdi de kendilerine göre bulmuşlar. Cehaletlerinden dolayı Seyyid Muhammed Confuri diye bir zat. Artık Seyyid dendiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından olabilir. E tabi ona da Mehdi diyenler hepten de boş ver dememiş olabilir. Seyyidliğine kanmış olabilir. Kalkmışlar diyorlar ki vaad edilen Mehdi, beklenen Mehdi Seyit Muhammed Confori'dir. Kaç sene evvel diyorlar bunu? En az 400 sene evvel. Yani 4 asır evvel olan olaylar. Ondan evvel deneceği olaylar. Ta Emevilerde bile yani çocuğun adını Mehdi takan halife var. O olur belki diye. Ya senin adını Mehdi takmakla Mehdi olur mu ya? Mehdi gelmiş geçmiş onlara sorsan.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 Size birkaç kere anlattım. Hadis istilağında Tevatürü manevi derecesine ulaşmış. O kadar çok hadis-i şerif, o kadar çok sahabeden nakledilmiş ki, bu kadar sayı hadis-i şerifte, bu gibi, şudur mehdi çıkmıştır, geçmiştir veya şu anda felancadır, fişmancadır diyenleri yalanlayan, yanlış görüşte olduklarını haykıran birçok beyan bulunmaktadır. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi hakkında o kadar alametler Beyan etmiştir ki Onların Mehdi dediği şahısta bu alametler Mevcut değildir diyor İmam Rabbani Hazretleri O zaman yani bize ne demek istiyor Bize de demek istiyor ki Halep oradaysa Arşın burada Siz de bu alametleri Bu emareleri bu delaletleri bu işaretleri Hadis şerifleri veri vaatleri Çok iyi bilmeniz lazım ki önüne gelen Sahtekara kapılmayasınız Paranızı canınızı kaptırmayasınız ya, bu bugün nice şeyh geçinenler millete meydi çıkacak diye malının mülkünü sattırmış. Şam'da, Suriye'de, Filistin'de nice insanlar 2005'te gelecek diye malı mülkü satmışlar. Efendim buğdayları stoklamışlar. E şimdi bütün malı mülkü satmış adam geri de alamıyor. Çoluk çocuk perişan olmuş vesaire. O şeye bağlanmış diye. Şeyh de meşhur şeyh yani dünya çapında herkesin bildiği adam. Şindik telefon ediyorlar. Şey efendi ne var? Ne oldu ya? Mehdi de çıkmadı biz de malı mülkü sattık ne sorsa. Dünyaya İslamiyet gelecek yattık aşağı. Ne olacak şimdi? Diyor ki bak sizi şeyiniz böyle imtihan etti işte. Bakalım doğru mürit misiniz değil misiniz? Şindik anlaşılacak. Anladık ama idama gidenin bu da bir tecrübe oldu demesine döndü yani. İdam edilecek adama dediler. Son sözün nedir? E bu da bir tecrübe oldu dedi yani. Yaşamadıktan sonra tecrübe neye yarar? E şimdi adam malı mülkü sattı, çoluk çocuk perişan oldu. O kadar mal mülk geri alınabilecek bir şey miydi? Paralar unlara, çuvallara döndü. O kadar un bozulacak şimdi kim yiyecek bunu? Böyle işler dönüyor dünyada. Sizin neden haberiniz var? Ne insanlar, ne cahillerin peşine takılmış gidiyorlar. Ne biliyorsunuz? Ah bu sohbetler olmasa, bu ilimler, marifetler ortaya yayılmasa dünya felakete gidecek. Onun ehl-i sünnet alimleri Sigortadır. Ehl-i sünnet alimleri Tuzdur. Bu et kokmayacak inşallah. Ehl-i sünnet alimleri varken allah Teala'nın davası Hak dava Devam edecek. Bazı suyun üstüne çıkan köpükler gibi Batıl Yorumlar, yanlış konuşanlar bulunacak. Ama Ama sizin gibi hakkı bilenler Hakkı dinleyenler de Devam edecek kıyamete kadar Ta Hazreti Mehdi'ye Nesillerimiz Ulaşıncaya kadar inşallah Bu hak taife Daim ve kaim olup Onları yardımsız bırakanların da Zararı olmayacak inşallah Muhammed Mustafa böyle vaat etti Sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi Kainatın efendisinin Beyan ettiği alametler İmam-ı Rabbani Hazretleri Kadde sallahu sallahu, Bazı hadis-i şerifleri mektubatında sayıyor Mesela Abdullah bin Amr'dan rivateli Hadis-i şerifi sayıyor Yahrucu'l Mehdi ve alâ razî kıt'atü sahâb Fiyâ melekü yünâdi. Mehdi çıktığında başında bir bulut parçası Onda da Bağıran bir melek bulunacak İnne âzeşşâhsa mehdî fettebûû Geçen derste anlattım Bu şahıs Mehdi'dir buna uyu Efendim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 Ben sizi ben beyaz nurlu cadde üzere bıraktım. Gececi gündüzcü gibi, gündüzcü gececi gibi. Bu şeriatta bu yolda asla karanlık olmaz. Ondan kayanlar ancak Allah'ın ilmezelisinde sapıklığı seçeceği ve tercih edeceği bilinip helak olmayı hak edenlerdir. Yoksa hidayet arayanları Allah kaydırmaz. Onun için sizler Elhamdülillah ne diyorum? kaç dersdir. Hidayet arayışıyla buraya geliyorsunuz. Bulacağınız muhakkaktır. Abdullah ibn-i Mesud hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya tezulü dünya hatta Allah'u racülen Min ehli beyt ismi ve ismi vesmi hebi ismi Allah benim ehli beytimden. Yine biz bir hadis ne dedikse Hz. Mehdi Fatıma evladından radıyallahu anh anamızın çocuklarından alamet Adı benim adımda, babasının adı benim babamın adında. Bir zatı Allah göndermedikçe dünya yıkılmaz. Feemle ularda kıstın ma'dlen kemamule cevrün ve zulme. Dünya zulümle doldurulduğu gibi tekrar adaletle ve insafla ve vicdanla dolduruluncaya kadar. Evet. Yine İbni Abbas hadisinde inna sahabel key fekun na'wanel meyti. Mehdi'ye yardımcı olacaklar.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 Gündüzün saatleri var, gecenin saatleri var Yazın doğduğu yerler var, kışın doğduğu yerler var Yazın battığı yerler var, kışın battığı yerler var Yazın günlerin uzadığı bölgeler var Efendim şey, Gecenin kısaldığı bölgeler var Efendim, Bazı yerde hiç e, kısalmayan, uzanmayan, eşit duran yerler var Bölgeler var Bunların hepsi tabii doğa kanunları diyorsunuz Bu doğa kanunlarının bu mevsimler var İspahar var, sonbahar var, kış var, yaz var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 Ama Hazreti Mehdi'nin çıkışı zamanında efendim sizinle beraber olmak bir şereftir. Allah için gelenlerin arasında bulunmak bir şereftir. Allah bizi bu şereften mahrum etmesin. Biz haşa sizden erinen, usanan, büyüklenen insan değiliz. Biz, Efendim babamızın buyurduğu gibi Kardeşi onun yaptığı gibi, Üstadımız üstadı dört mezhep müftüsü Evliya'nın kutbu reisi olan zatın yaptığı gibi yapmak. Tabi onun gibi de beceremeyeceğimiz için yüzümüze gözümüze bulaştırdık ama en azından o itikattayız ki Allah için bu sohbetlere gelenlerin ayakkabılarının atları öpülür, yüze sürülür. Şu kadar fitne fesat içerisinde millet ne oyunlarla, filmlerle eğlenirken bu sıcak havalarda Yine Yaz demeden, güz demeden, kış demeden Yağmur çamur demeden, devam eden sizler Ayaklarının altı Öpülesi adamlarsınız Hatta ayaklarının değil, ayakkabılarının altıda Öpülesi adamlarsınız Çünkü sizde hiç riya yok, gösteriş yok Hava atmak yok Çalıp satmak yok Siz sırf Allah için geliyorsunuz Allah bizim de niyetimizi düzeltsin Bizi de size bağışlasın inşallah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 milyarlarca dolar bütçe ayıran tabii ki uzaya hakim olmakla hakim olamaz aşağıda netse hakim olacak sana bana göre hakim oluyor. Allah'a göre hiçbir hükmü yok. Bir rüzgarlık canı var. Allah Teala yörüngesinden uyduyu çıkarıp da kafasına küt diye düşürebilir. Kaç tane de bu uzayda yanlış tatbikatları yüzünden nice notlar ölmüştür. Allah Teala onlara başarı vermemiştir.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 zor edecek. Mesela şimdi Hazreti Mehdi'nin çıkışının yaklaştığına delalet eden emareler fas faslında ve bahsinde diyor ki Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesinde ay tutulacak. Bak o senenin Ramazanı Hazreti Mehdi'nin çıkışı çok yanaştığına delalet ediyor. Ramazan'ın ilk gecesi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 Hangi dakikada görüleceği vesaireyi biliyorsunuz ki takvimler yazmaktadır. Çünkü neden dediğim gibi Allah'ın hesabı şaşmaz. E, allah Teala'nın güneş ve aya koyduğu hesaplar şaşmadığından bu hesapları bulmak da tecrübeye dayalı olduğundan, aletlere dayalı olduğundan, sebepler aleminde bulunduğumuzdan kayba girmez. Yani altı ay sonra güneş tutulacağı kayıptan haber vermeye girmez. Neden o bir hesaptır? O hesap oraya çıkar. Mesela geçen de güneş tutulmasını haber verdiler. Dedikleri gibi o saatte güneş tutuldu mu? E tutuldu bu. Gayıp değildi. Neden gayıp değildi? Çünkü allah Teala'nın yarattığı kanunlar hesaplandığı zaman o kanunlar oraya çıkartıyor. Nasıl ki iki, iki çarptı, efe topladı mı dört ediyor gibi. Üç etmesi mümkün müdür? Hesap öyle. allah Teala bazı işleri hesaba bağlamış.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 Buna mucize demiyor çünkü mucizenin Sahibi dünyada yok Buna irhas deniyor Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi sene doğdu diye Tarihe kayıt düşerken ne deniyor Fil senesi doğdu Çünkü fil senesi öyle bir olay ki Takvimler oradan başlar yani İnsan oradan bir takvim başlatabilir Zaman değişmiş bir çığır açılmış Gibi bir olaydır Koca ordunun Kuşların attığı taşlarla Efendim, bozguna uğratılması ilahi kudret tarafından. E nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan ve gönderilmeden, e, peygamber olmadan da yani 40 yaşına kadar peygamber değildi. E peygamber olmadan evvelde olaylar olmuştur. İşte efendim, babası Abdullah'ın o mübarek suyu, annesi Amine validemizin o tertemiz rahmine yerleştiğinde önümüzde Recep-i Şerif rekaip gecesi geliyor İnşallah kavuşacağız. Az bir zaman kaldı üç aylara. Yeryüzündeki bütün putlar yüzüstü düşmüş. Tüm şeytanlara işlerinden el çektirilmiş. Melekler iblisin tahtının altın üstüne çevirmiş. Melun şeytanı denize atmışlar. Kırk gün azap etmişler. Değil mi efendim? Bu rivayetleri senelerdir dinliyorsunuz. Kainatın Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece, Kisra'nın sarayı sallandığı, 14 kulesinin düştüğü, 1000 senelik mecusi ateşinin, sönmeyen ateşin sebepsiz yere söndüğü, Save Gölü'nün kuruduğu gibi alametleri mevlüt gecelerinde senelerdir kaç defa dinlediniz? Bütün bunlar kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin doğum öncesi, doğum gecesi, doğum anı,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 İslam nişanları tamamen yok olmuş, kafirlik nişanları dünyayı kaplamış olacak. O zaman da Hz. Mehdi'nin gelmesiyle, belirmesiyle İslam yeniden dünyaya hakim olması kadar büyük bir olay var mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bile, Hulefa-i Raşid'in devresinde bile bütün dünyaya hakim olmadığı kadar dünyanın her tarafına şarkan ve garben, doğusuyla batısıyla dünyada bir kafirin kalmayacağı bir dönemin başlanması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 dair Birleşmiş Milletler geçen gece rapor açıkladı tabi bunlar hesapların 2025 2050 2060 gibi aşağı yukarı bir hesaplar yapıyorlar ama vaka bir gerçek de ortadadır ki kuraklığın artması iklimlerin bozulması efendim, dünyanın çöle dönüşmesi bu kadar suyun düzensiz kullanılması kimi tarafın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 Artık Arap hükümetlerinden birinin başında Abbas oğullarından biri bulunacak. Şimdi Araplar sülalelerinin kaydını çok iyi tutuyorlar. Şu anda bizde bu yok. Biz mesela Buharadan gelmişiz. Kirasun Görele denim ben. Bizim dedelerimiz Görele'ye Buharadan gelmişler Cemiloğulları. Fakat tabii şeceremizi dedemiz Ali Osman Hoca mübarek onun dedesi Hacı Tahir onun babası Tahir Efendi diyoruz ki işte 3 ayda hacca giden o zaman iki kişi Görele'de gitmiş hacca birisi benim dedem mesela. Hacı Tahir'den geriyi bilmiyorum. E şu anda Türk, bizim milletin hakikaten bu hususta baya bir geliş yönlerimizle ilgili, şecerelerimizle ilgili bilgilerimiz çok eksik. Ama Araplarda kabile şuuru hala devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edeceği hadis-i şeriflerden anlaşılıyor. Çünkü o zaman da Araplarda,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 Bir tarafından öbür tarafından çıkan iki baş oldu mu? Nurani bir sütun iki baş, iki diş demek iki baş. Rivahatlerde şöyle zikrediliyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi helak olduğu zaman tufana kark olup da dünyada bir gavur kalmayıp sadece Nuh Aleyhisselam ve oğulları Samham Yafes efendim, kurtulduklarında bu boynuz ilk olarak nurani bir sütun doğu tarafında doğmuş,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 Musa Aleyhisselam İstahil oğullarla birlikte Allah'ın yardımına nail olup dünyadaki zulüm düzeni son bulduğunda Kızıldeniz'in dibinde hamsilere yem olduğunda Kızıldeniz'de hamsi aramaz ama işte Efendi Hazretleri öyle şaka yapar. Yani hamsilere yem oldu değil mi? Koca firavun ve kavmi balıklara yem oldu. Ne oldu? Yeniden Allah'ın tek dini İslam'dır. Tevrat da İslam'ı getirmiş. Musa Aleyhisselam da Müslüman'dı tabii. O zamanki peygamberler İstahil oğulları hak üzere Musa Aleyhisselam ümmeti kurtulunca yeniden o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 O ikinci binin başında gelmiş. On birinci asrın başından çeyrek asır geçti. Çeyrek asır kaç sene? Yirmi beş sene. İmam Rabbani cevap veriyor? Şu an diyor, sene bin yüz, yüz seneyi yani bininci, ıı, onuncu yüz bin dolmuş. Onu ne kadar geçmiş? Yirmi sekiz sene. Yani İmam Rabbani vefatından iki sene evvel bu mektubu yazmış. Yirmi sekiz sene geçti. Yani bin yirmi sekiz. İmam Rabbani diyor ki 1028'de görünen böyle bir alamet Mehdi'ye emare olamaz diyor. Niçin olamaz diyor? Mehdi bin'in başında çıkacak, yüzün başında çıkacak, bin'in değil, yüzün başında çıkacak. İmam Rabbani diyor ki bu sene bu asrın diyor, bu yüzün diyor 28. senesi doldu. Bu zamana kadar çıkmadıysa bu yüz devrildi artık. Bir dahaki yüz beklenecek.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 zulû'u necmin law zenabun Parlak bir kuyruğu olan yıldızın belirmesidir. Kuyruklu yıldız ama kuyruğu çok parlak olacak. Bu da alametlerdendir ki Hazreti Kıyamet va'd ediliyor. Mehdi çıkmadan önce doğu cihetinde yine şarkta, doğu tarafında parlak bir kuyruklu yıldız doğacaktır. Bu yıldızda doğmuştur diyorlar o zaman.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 Ondan sonra üç tane yüz sene daha geçti, etti dört. Şu anda on beşinci asrın başındayız, İlk çeyreğini devirmişiz dediğime göre bu yüzde geçti. Ama diyor İmam-ı Rabbani, onun çıkacağı yüz sene hangi yüz sene ise ama ikinci binin içinde olacak diyor. İkinci binin içinde olacak dediğine göre önümüzde beş asır var. Önümüzdeki beş tane asrın başına da bu kalmaz çünkü neden?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 Nice önce alametler zuhur edecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğumuyla ilgili zuhur eden irhaslar gibi onun öncesinde de büyük irhaslar zuhur edecektir. Ancak İmam-ı Rabbani buyuruyor tahlilleri doğru yapmak lazım. İnsanları yanlış bilgilendirmemek lazım. Şimdi bir yıldız doğdu diye e bu Hazreti Metin'in yıldızıdır dememek lazım. Çünkü neden? E i̇şte verilen tarihler İmam-ı Rabbani'nin 100 seneden yirmi sekiz geçti demesi bize öyle bir ufuk açıyor ki şu anda ben bu ufka dayanarak bu yüz senede gelmeyeceğini İmam Rabbani'nin bu beyanına dayanarak söyleyebiliyorum bunu söyleyebilmek çok zordur ama ben bunu söyleyebiliyorsam demek ki ikide bir köşe gazete köşelerinde yazan yok efendim ikinci bini şimdiki iki bin zannediyor ya şimdiki iki bin değil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 Yine o emarelerden olmak üzere zuhuru nehrine hazimetin kıbelleşlik selese leyl 3 gece veya 7 gece doğu tarafından büyük bir ateş zuhur edecek. Bunların hepsi tek tek tahlil edilecek önümüzdeki derslerde. Büyük bir ateş zuhur edecek. Artık doğu tarafından petrol diyorlar ki petrol kuyuları mı yanacak, yakılacak. Artık o petrolün açığa çıkmasıyla dünya tabii göçe mecbur olacak. Zuhuru zulmetin fişsema bunun nasıl olacağını da ben yorum getirmiyorum. Olabilecek bazı ihtimaller olabilir. Yine yakınlaştığını delaldi. Gökte öyle bir karanlık zuhur edecek ki gök simsiyah zifiri karanlık olacak. Şimdi mesela bakıyorsunuz mavilik görüyorsunuz. E beyazlık görüyorsunuz, mavilik görüyorsunuz. Onun zamanında baktığınız zaman gök simsiyah görecek insanlar. Yine alamet humratü'l sema ve tunşuru fi -ufuk, Ufuk dediğimiz Güneşin işte batış battığı noktada batış çizgisi doğuş çizgisi orada bir kızarıklık olacak tabii ki güneş battığında her akşam o kızarıklığı şahit oluyorsunuz ama öyle bir kızarıklık olacak leş etkihumurat ufuk bizim bildiğimiz ufuk kızarıklığı gibi değil yani şu anda güneşin battığı noktada olan bildiğimiz kızarıklık gibi değil kıp kızıl artık o kızıllığı görenler anlayacak nidaun yomuji mi el Öyle bir nida Allah münadi bağırtacak meleklere bütün dünyayı saracak ve esmaül küllün lügatin bi her lügate ehli kendi lügatlarıyla anlayacak. Mesela Türklere Türkçe, Araplara Arapça, İngilizlere İngilizce. Dünyada kaç dil varsa herkese kendi diliyle Allah meleklere bağırtıracak. Bu kadar açık kardeşim. Bu kadar alametler varken gizli gizli evlerde toplantı yapılıp da Mehdi'yim denir mi ya? Haçbun Haçbukar bir Şam Mukalle Harasta. Şam'da Harasta diye bir kasaba var. Şu anda da mevcuttur. Harasta batacak. Tamamen şehir dibine çökecek. Efendim yerle bir olacak. O da yaklaştığına delalet alamet. Münadi ünadi nece ma bilmeydi. Mehdi'nin adına gökten dellalar bağıracak ama eski nidalardan farklı olarak Doğu'daki de duyacak, batıdaki de duyacak. Dünyanın ucundaki köşesindeki, bucağındaki herkes kendine göre dünyanın merkezi de imza ediyor Tabi hariç dava. Hatta la yubgi rakidun illes Bir tane uyuyan kalmayacak. O nida'nın gücünden, o meleğin sesinden bütün uyuyanlar uyanacak ve la kaamen Ne kadar ayakta adam varsa dehşete düşüp gayri iradi elinden gelmeden küt diye oturacak. Ve la ka'u den la de Oturan bir kişi de kalmayacak. Çünkü insan ayaktaysa ona göre o, oturtulacak. Oturan bir insansa şiddete ve dehşete kapılarak ayaklarının üstüne dikilmek durumunda mecbur kalacak. Gayri ihtiyari kendi elinde olmadan mahsalları çözülecek, hareketleri kontrolünden çıkacak. Bu ses başka. Yani gerideki nidalarda bu Mehdi'dir gibi nidalar geliyor. Ama bu ses Hazreti Mehdi'nin adına yapılan bu sesleniş...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 Ziliççi ayında tam haç, 10. günü kurban bayramı, hacılar Mekke'de toplaşmış. Tam haç ayında büyük bir savaş. Ve ne ebul hac, hacıları yağmalayacaklar. Öyle saldırılar ve katlium, hacılar öldürülecek. Mina'da yangınlar çıkacak. Haç mevsiminde öyle büyük olaylar olacak. Hatta tesil etdim ala cemretül akabe, büyük şeytan taşlanan cemretül akabe dediğimiz büyük şeytandan hacıların kanları oluk gibi mine vadisinden akacak.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 Takkeli hocayı dinleyin Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Artık aranızdayım Allah hayırmasın sizden beni. Ölümü de dirimi de sizin aranızda bıraksın inşallah. Muhammed Mustafa'dan size bir hadis-i şerif nakledeyim sallallahu aleyhi ve sellem. Buyuruyor ki Ey insanlar yarın Allah'ın huzuruna çıktığınızda Allah Teala sizi tek etek huzuruna çıkaracak. İyi dinleyin bunu. Sen de tek ben de tek. Allah Teala ne tercüman araya koyacak ne elçi. Gel benim kulum diye seni huzuruna çekecek diyor. O kuluna söyleyecek. Ben sana şu kadar mal verdim mi? Verdin yavrum. Ne yaptın diyecek. Ne gönderdin diyecek. Bak İslam için insanlar canını veriyor. Allah yolunda insanlar canlarını seve seve feda ettikleri bir zamanda Çeçenistan'da, Afganistan'da dünyanın her neresinde bu kadar Allah için canını verdikleri bir ortamda biz malımızı bile veremezsek yuh olsun bize derler ya. Millet canını veriyor biz, paramızdan bir şey veremiyoruz İslam'ın yayılması için. O zaman adam diyor bakacak, sağa bakacak bir şey yok, sola bakacak bir şey yok. Bir de bakacak diyor, cehennem oradan başını kaldıracak. Gel sen benim lokmamsın. Allah teke tek soracak, ben sana bu kadar mal verdim. İmkan verdim, fırsat verdim. Sen benim yoluma ne verdin? Onun için hadis-i şerifin sonunda şöyle buyuruyor. İttekunne ala bişikket temratin. Herkes gücü kadar azdan az çoktan çok yarım hurmayla da olsa canınızı cehennemden saklayın. Yarım hurma sadakanın yapılan yardımlarla cehennem azabından kurtulacaksınız buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhteremler gözünüzü bir kapayın. Öldünüz, dirildiniz, mahşerde Allah'ın huzurundasınız. Kainat yaradan Allah aracıları kaldırıp tek tek "Ben sana bu kadar mal verdim, sen benim yoluma ne verdin?" dediği anda böyle sağa sola bakarsın, orayı burayı karıştırırsın cebini ama bugün ne verirsen elinle yarın o gelir seninle. Allah hepimizi mağfiret etsin. Hepimize rahmet buyursun. Öyle hayırlar nasip buyursun ki huzurunda buldursun inşallah. Zayi olmaktan muhafaza buyursun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Haklarımı da helal ediyorum. Siz de bize helal edin. Maddi manevi haklarınızı helal edin inşallah. Allah'ın izniyle sohbetlere devam ediyoruz. Hazreti Mehdi hakkında son bir derste toparlama yapılacak inşallah. Mutlaka kaçırmayın. Çok daha önemli hususlar anlatılacak. Önümüzdeki ders Allah'ın izniyle birçok hadis-i şerif duyacağız. Allah Teala dinlemeye, amel etmeye muvaffak eylesin. Kalplerimize hidayetler doldursun ve buradan almadan hayırlı muratlarımıza nail buyursun amin diyen dillerimize, canlarımıza, kalplerimize rahmet buyursun amin. Evet geçmişlerimizin ruhları için, şehit askerlerimizin, polislerimizin ruhları için, bu cemaatin geçişlerinin ervahı için, siz de meşahfızın ve bütün meşahfızın ruhları için El Fatiha.